Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu akşam konuklarımız Aslan Güçlü ile Serdar Daren Deliler olacak. Değiş Kuş projesine konuşacağız. Pandeminin ürünü bir e, fotoğraf projesi bu. Oldukça heyecan verici. Türkiye'nin dört bir yanına e, yayılan, merkezinde pandemide yaşadığımız, pandemide iyice ortaya çıkan daha doğrusu mobilite problemini e, alan ve bu probleme de değiş tokuş metoduyla e, yaklaşan kolektif bir iş Refik Akgüz ve Serdar Dairel deliler imzasını taşıyor. Projenin e, öğretmenliklerinden Serdar Bey ve katılımcılarından Aslanımla Hanım'la buluşmuş olduk aslında bu akşam yayında. Zoom aracı da olduğunda belirtelim bu yapacağımız kaydın. Hoş geldiniz Açık Dergi yayınına. Öncelikle Aslan Hanım ve Erda Bey. Hoş bulduk. Evet, heyecan verici bir proje olduğunu söylüyorum ama çok hani klişe bir yerden bakarak değil. Tam olarak ortak deneyimlediğimiz pandeminin içinden yaratıcı bir yöntemle ürün çıkarabilmeyi başarabildiği için projesi projesinin ayrıntılarını dinlemek isteyeceğiz sizlerden. Çok hatlar verdim. Serdar Söz'ü hemen e, sana bırakmak istiyorum aslında. Açık e, radyo ve açık dergi dinleyicilerine Değiştokuş'un ana planını anlatabilir misin acaba? Tabii ki. Senin de bahsettiğin gibi pandemi döneminde ortaya çıkmış bir proje bu. Direkt aslında pandemi koşulları ile ilgili bir proje değil ama onun doğurduğu, Koşullar nedeniyle fotoğrafçıların çok fazla seyahat edememesi artık eskisi gibi ya da seyahat edebiliyor olsalar da birçok şey daha fazla dikkat etmeleri ve belki de kaçınmaları seyahat etmekten aklınıza böyle bir proje getirdi. Acaba fotoğrafçılar herhangi bir seyahat yapmadan başka bir şehirde başka bir fotoğrafçının aracılığıyla iş üretebilir mi diye bunu bir proje haline getirdik. İstanbul'dan Genç Açık Proje Ofisi GAPO, Diyarbakır'dan NTV İrcem, İzmir'den No 238 bir üçlü bir kolektif bir yapı olarak kültür için alana başvurduk proje başvurusunda. Ve kabul aldıktan sonra da geçen senenin Mayıs'ında, 2001 Mayıs'ında çalışmalarına başladık projenin. Kültür için alanın faaliyet gösterdiği İzmir, Diyarbakır ve Antep ve bunun komşu şehirlerine yönelik bir açık çağrı çıktık. Buradaki yaşayan fotoğrafçılar ya da fotoğrafla çalışan sanatçılardan başvurularını göndermelerini istedik bize ve onlar arasından 20 kişilik bir ilk katılımcı listemizi belirledik. Farklı şehirlerden senin de belirttiğin gibi ve ilk önce onlar da birbirini tanıması, bizim onları tanımamız çünkü bizim daha önce yaptığımız projelerde biz genelde davetli sanatçı utubuyla çalışıyorduk. Bu projede Farklı şehirlerde olsun ve bilmediğimiz sanatçılara da ulaşabilelim ve onlarla çalışabilelim, bir imkan yaratabilelim diye bir açık ile ilerledik. İşte herkes birbirini tanısın. Hem proje koordinatörleri, hem sanatçılar birbirini tanısınlar. Nasıl bir yol olacak, nasıl bir yol çizilecek. Biraz bunları konuştuğumuz bir dönem oldu. Hem de işte kuş kavramı nasıl ele alınabilir hangi konular ele anılabilir. Çünkü projenin bir yöntemi olsa da bir şey yok, bir konusu yok aslında. Yani herhangi bir konuya odaklanan bir şey belirlemedik, sınır koymadık. Sadece üretim biçimini belirledik en baştan. Fotoğrafçıların birbirleri için, birbirlerinin yerine ve birlikte üretim yapıyor olması. Ve bu 20 katılımcı ilk başta birbirleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi bir ay sürecinde. Hem kendilerini tanımak, hem fikir alışverişi yapmak. Birbirlerinin şehirlerinde ne tür projeler yapabilirler bunları tartışmak, ilgi alanları birbirleriyle örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu, beraber çalışabilirler mi, çalışma pratikleri nasıl, biraz bunları tanımaları gerekiyordu o e, ikilileri oluşturmak için. ve Bir ayın sonunda da bu 20 katılımcı bize ikişerli gruplar olarak proje önerilerinde bulundular. Hangi projeleri yapmak istiyorlar, neden birlikte çalışmak istiyorlar, neden bu ekibin birlikte çalışabileceğini düşün, düşünüyorlar e, gibi bazı soruları yanıt vererek. E, bunun sonunda da biz e, 12 sanatçıyı belirledik. 6 ekip 12 sanatçıyı belirledik. Evet, şimdi metoda biraz daha bakalım istiyorum. Çünkü çok harika projeyi anlattığınız bir metin var. Orada da belirtiyorsunuz aslında. Web sitesinde anayım bu vesileyle projede iştokuş.com kom adresinde genel konsepte izah ettiğimiz e, metinde alıntı yapacak olursak fotoğrafın aslında çok mesela hani sinema ile karşılaştırıldığında çok daha e, bir tekil e, üretici ya da sanatçı yaratıcı e, üzerinden faal, faaliyette bulunması vurgulamak lazım. Değiş dokuş aslında biraz bunu da e, kırıyor. Yani Fotoğrafın o bireyselliğini diyeyim aslında, üretim e, aşamasında nin de etrafından dolaşarak yeni bir e, üretim biçimi öneriyor. Ben bu noktada Aslıhan Hanım'a e, kısaca yönlenmek istiyorum. Siz nasıl e, bir zorlukla e, yüz yüze geldiniz bu e, projeye katılırken projeye dahil olma aşamanızda tam da aslında bu Fotoğrafçının tekilliği meselesi e, sizde e, nasıl tezahürlere ulaştı acaba? Valla en büyük sıkıntıyı da zaten orada yaşadığımı söyleyebilirim çünkü dediğiniz <gülüyor> gibi fotoğraf tekil olarak daha doğrusu bizim e, hani başlangıcından itibaren tartıştığımız bir mesele olduğu için tekil olarak yapılan bir e, uygulama şekli olarak e, kabul ettiğimiz bir mecraydı. <gülüyor> Ancak bu projesi projesiyle beraber. Eminim ki benim gibi diğer sanatçı arkadaşlarım da yani en çok zorlandığı kısmı bir kere müdahale olamadığınız, yani daha doğrusu kendi eylemsel olarak gerçekleştiremediğiniz bir eylemi başka bir sanatçıya sadece sözlü olarak aktarıp, yani tarif etmek ya da onu yönlendirmeye çalışmak bayağı zor oldu. Ama bu da bence kendi açım açımdan söyleyeyim. Benim bu tekidik meselesini Biraz kırmama açıkçası faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani kolektif Hı. bir bakış açısını iki kişi ya da üç kişi ya da biz bazen Değiş Dokuş projesi kapsamında toplu görüşmeler falan da yaptık. Bütün sanatçılarla bir arada bir proje geliştirmenin de bu anlamda bize katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama bayağı da zorladığını söyleyebilirim. Aslında bakarsanız buradan hemen Serdar'a Serdar'dan yorumunu e, isteyeceğim Değiş Tokuş projesi'ni tasarlarken ki genel çerçeveyi size verdim e, Serdar. Bu kolektivite meselesi de derdinizden birisi miydi acaba? Hem mecraya e, bir tür müdahale ve öneri olarak hem de belki de e, siyasal, sosyal bir duruş da olduğunu düşünüyor musun Değiş Tokuş projesinin? Biraz evet. Dediğin gibi e, yani fotoğraf aslında üretim aşamasında kolektif bir sanat ama onun dışında paylaşma aşamasında e, ya da diğer aşamalarında genelde kolektifliğe de çok açık bir alan e, fotoğraf. Ama üretim aşamasında genelde böyle, o bireyselliği e, ya da dışarıdan öyle algılanıyor. Çok daha bireysel olarak e, üretim yapılması gerektiği gibi bir duruş var. E, hem buna bir dair, bir çentik atmak istedik as aslında. Yani bu... Acaba gerçekten böyle mi yoksa fotoğrafçılar başka bir fotoğrafçıyla hiç tanımadıkları daha önceden başka bir fotoğrafçıyla birlikte iş üretebilirler mi? Çünkü e, senin de dediğin gibi biraz da web sitesindeki sunuş yazısında bundan bahsettik. Hani birlikte üreten sanatçılar, fotoğrafçılar var ama bunlar uzun bir süredir birlikte çalışıyorlar, birbirlerini tanıyorlar ve birlikte üretim yapıyorlar ama hiç birbirini tanımayan iki kişinin, iki sanatçının bir araya gelip üretim yapması çok alışık olduğumuz bir durum değil. Hem böyle bir durum var hem de biraz ilk başta bahsettiğimiz bu mobilite sorunu yani işte İzmir'deki bir fotoğrafçının Diyarbakır'a gidip gelmesi ya da 3 ay sürecek bir projede 3 ay orada kalması ya da sürekli gidip gelmesi ekonomik olarak da çok zor bir şey artık bu dönemde. Doğru. doğru. Yani biraz bunu da sağlayabilecek bir şey olabilir mi diye de düşündük. Yani o karşıda güvenebileceğiniz sizin işte eliniz, gözünüz, kulağınız olabilecek, sizin için araştırma yapabilecek, çekim yapabilecek bir fotoğrafçı olursa bir üretim yapma pratiği oluşabilir mi? Bunu birazcık evet. araştırmak istedik aslında. Yani tam olarak çalışır mı çalışmaz mı sorusuyla yola çıktık biraz da. Önemli. Ee, yani sonucundan tam emin olmadığımız bu soruları sorduğumuz zaman galiba ancak yaratıcı e, olabiliyoruz. Bu projede biraz onun örneği gibi gözüküyor. Bu arada şimdi e, sizle konuşurken fark ettim ki, aslında çok hararetli bir şekilde son yıllarda tartışılan kültür kurumlarının, kültür ve sanat etkinliklerinin karbon ayak izine e, ilişkin tartışmaya da e, bir katkısı olduğunu görüyorum Değiş Tokuş e, projesinin. Dediğim gibi bu şu anda sohbet esnasında benim için bir aydınlanma oldu. Eğer yorum yapmak isterseniz bu konuda size mikrofonu bırakabilirim. Yoksa şeyden bak, e, değinmek istiyorum. Eşleştirmeler bu manada yani bir fikrin ortak oluşturulması manasında çok kritik gibi geliyor. E, dilerseniz bu eşleştirmelerin de nasıl yürütüldüğünü e, biraz anlatmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü koordinasyon da işin en önemli parçası bildiğim kadarıyla. Yani o senin bahsettiğin tabii ki karbon ayak izi bizim ilk başta planladığımız ya da amaçladığımız bir şey değildi ama gerçekten ona da bir şey sağlamış oldu. Yani projenin evet. boyutlarından birisi olmuş, oldu dediğin gibi ama zaten yine web setting sunuş yazısına bakarlarsa dinleyiciler artık bu dönemde bu yani çok fazla seyahat etmeden başkaları aracılığıyla iş üreten bir sürü örnek var. Tabii ki bu zorunluluktan dolayı ortaya çıktı ama bu gerçekten bir yöntem de olabilir. Yani bazı durumlarda çok seyahat etmeden başkalarının desteğiyle bunu yapmak mümkün olabilir. Eşleşiş, eşleştirmelere gelirsek de dediğim gibi bu 20 sanatçı birbirleriyle birebir görüşmeler yoluyla birbirlerini tanıdılar. Biz o konuda biraz geri çekildik koordinatörler olarak. Yani İzmir'deki bir fotoğrafçı Diyarbakır'daki bir fotoğrafçıyla birleşmesi gerekiyordu. Ya da yani komşu şehirlerden birleşemiyorlardı yine o seyahat şeyini engellemek adına yani arada bir mesafe olması adına. Tek kriterimiz oydu. Yani Diyarbakır'daki bir katılımcı Mardin'deki bir katılımcıyla eşleşmeyecek. Tek kriter o koyduk ve onun dışında tamamen serbest bıraktık. Siz birbirinizle görüşün. Ee, nasıl bir hisset alıyorsunuz? Birbirinizle nasıl çalışabilirsiniz? Tabii biz onlarda aradan geri dönüşler alıyorduk. Yani kimlerle çalışabileceklerine dair fikirlerini bizimle paylaşıyorlardı ama biz çok fazla yönlendirmemeye çalıştık orada. Biraz tamamen şeye bıraktık, katılımcılara bıraktık birbirleriyle eşleşme sürecini ya belki orada biraz Aslıhan bahsedebilir çünkü neredeyse işte 20 katılımcının hepsiyle teker teker görüşmeler yaptılar o süreci o daha iyi anlatabilirsiniz kesinlikle evet. Serdar'ın da dediği gibi biz işte ilk toplantıdan sonra yani projenin genel hatlarıyla nasıl işleyeceği ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra e, neredeyse e, bütün katı katılımcılarla özel olarak telefonla işte ya da zoom'dan e, görüşme ayarladık ve yani şöyle bir aslında çok da güzel bir deneyim oldu. Hiç tanımadığımız bir kentteki bir sanatçının nasıl bir çalışma yöntemi geliştirebileceği ile ilgili olarak güzel bir fikir alışverişi ortamı sağladı. Bayağı uzun süren bir görüşme maratonu diyeyim ben ona. Gerçekleştirdikten sonra zaten belli bir süreden sonra tabii farklı farklı insanlar da yapmak istedikleri projeleri birbirlerine aktardıkları için eşleşmeler otomatik olarak kendiliğinden zaten ortaya çıkmaya başlamıştı. Benim eşleşmem de öyle oldu yani Mehmet Ali Kılıç'la Şanlıurfa'dan işte ilk konuşmaya başladığımızdan itibaren hani yaklaşım şekillerimiz nasıl bir proje üretmek istediğimizle ilgili ortak noktalar bulduk. Dolayısıyla hani bir noktadan sonra diğer arkadaşlarla da hani görüşme devam etti ama daha çok hani Mehmet Ali'nin Mesela fikirleri bana daha yakın geldiği için ve aynı şekilde büyük ihtimalle onun da e, düşüncesi aynı yönde olduğundan dolayı biz e, eşleşmeyi kendimiz yaptıktan sonra e, serdarlara ilettik. O şekilde gerçekleşti. Bu eşleşmenin ardından gerçi, yani iki sürece bakmak istiyorum. yani Ortak çalışmaya başladığınız andan itibaren yani bu bana biraz e, bir bakışı ortaklaştırmak gibi Hı -hı. geldi. Oldukça evet. zor bir iş olduğunu düşünüyorum Yok. bunun. Ee, evet. o da başlıca şeyden... zorluklar, evet neydi onu? <gülüyor> evet. Yani şöyle, birincisi orada, yani örnek veriyorum şimdi Şanlıurfa'ya çalıştım ben aslında. Mehmet Ali de İzmir'e çalıştı. Mehmet Ali İzmir'i bilmiyor. Ben Şanlıurfa'ya hiç gitmedim. Yani fiziksel olarak bulunmadığımız iki kent. Dolayısıyla da zaten bizim projenin ortaya çıkışı da bu şekilde oldu. Yani seyahat edemeyeceğimiz iki kenti biz birbirimize nasıl anlatıyoruz? Aslında birbirimize tanıtmaya başlarken, yani ben İzmir'de ne var ya da işte Şanlıurfa'da ne var sorularını sordukça aslında şeylere odaklandığımızı fark ettik. Yani klasik olarak klişe bazı tanımlamaların ortaya çıktığını fark ettik. Dolayısıyla bizim kendi projemiz bazında konuşursam eğer, yani Şanlıurfa ve İzmir'in işte tarihsel ve kültürel çeşitliliği vurgulandığında belli başlı klişe anlatıların ortaya çıktığını yani birbirimizi onu anlattığımızı fark ettik hatta Zoom görüşmelerinde işte haritalar açtık kentin işte şurasında bu var burasında bu var şeklinde sonra işte bu konuşmaların sonucunda da dedik ki yani madem ani bulunamıyoruz ve yani herhangi bir şekilde o kente gelen ilk örnekliyorum bir arkadaşınız da İzmir'e geldiğinde belli yerleri götürdüğümüzü fark ediyoruz. işte çok neresi meşhur? Örneğin Konak, Alsancak ya da işte Urfa'ya gittiğinde de işte ben onu Mehmet Aliye sorduğumda işte Balıklıgöl'e götürüyoruz ya da işte Bağlarbaşı'na götürüyoruz. Çünkü burası tarihsel ya da işte tarihi yapıların olduğu, daha çok turistik mekanların olduğu yerler şeklinde bir diyalog sonucunda biz neden bunu o zaman çalışmıyoruz? Çünkü ortak olarak hep bu konu üzerinde dönüp dolaşıyoruz. Madem bu şekilde hem e, politik hem de fiziksel olarak bu kültürel değişimin nasıl e, ortaya çıktığını yansıtabileceğimizi düşündüğümüz için aslında bu diyalogların sonucunda da proje kendiliğinden çıkmış oldu. Eşleşmemiz aynı şekilde. Evet harika. Yani bir kritik e, şeydi de evet. hmm, boyutta kazanmış oldu aslında şehre bakışınız. Evet. evet. Bu da bir evet, ekstra şey olarak gözükebilir. Peki. Hı -hı. Şeyi de sormak istiyorum bir yandan evet böyle bir hani, kritik yaklaşımın e, da çok yaratıcı sonuçları e, olabilir ama bir yandan da mecra acaba bu bakış ortaklaştırmasını daha e, mı? yani fotoğrafın e, söz konusu olması bu konuda yorumumuzu rica edeceğim. Yani şöyle söyleyebilirim zaten hani fotoğrafın e, hani dijital e, mecrada e, kolay üretilebiliyor olması ve aynı şekilde paylaşılıyor olabilmesi. Bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Yani dolayısıyla başka bir materyalle çalışmış olsaydık çok daha farklı zorluklar çekiyorduk tabii ki de çekebilirdik. Ama fotoğrafın bu, bu anlamda e, hem başka sosyal ağlara yani yeni paylaşım ağlarına ulaşmamızı sağlaması anlamında hem de üretilebilirliğinin artık pratikleşmesi nedeniyle çok faydası olduğunu düşünüyorum. Serdar senin bu konuda yorumun olabilir mi? Yani... Tekil işler üzerinde de konuş, e, yorum yapabilirsin. Genel olarak proje üzerinde de yani bir fotoğrafçı gözüyle değiş işte, tokuşu sonuçları itibariyle nasıl görüyorsun? Şöyle e, yani Aslıhanların projesinde olduğu gibi e, kente yönelik çalışmalar yapan da oldu. Yani birbirlerinin kentlerini tanımaya ve buna yönelik işler üretmeye çalışan ekipler de oldu. E, ya da birbirlerini tanımaya yönelen e ekiplerde oldu. Mesela İzmir'den Nilay Ulu ve Diyarbakır'dan Şevda Tuğrul. Birbirlerini tanımaya çalışırken bir proje ürettiler ve bu birbirlerini tanıma süreci bir projeye dönüştü. Yani işte çocukluk hikayeleri, yaşadıkları yerler, mahallelerinde dolandıkları yerler, işte evlerinde yaptıkları koleksiyonlar, balkondaki ritüelleri gibi böyle birbirlerini tanırken bir mektuplaşmayla hem şehirlerini hem de birbirlerini birbirlerine anlattıkları bir projeye dönüştü. Yani çok kent odaklı olmayan, bu sefer sanatçıların ön planı olduğu ya da kişilerin ön plana çıktığı bir proje ürettiler. Ee, mesela kavram üzerine, bazı kavramlar üzerine eğilen ekipler oldu. Diyarbakır'dan Aylin Kızıl ve İzmir'den Eyhan Çelik. Ev kavramı üzerine çalıştılar. İkisi de bugüne dek yaptıkları çalışmalarda hep ev kavramı, ev nedir, nereye ev deriz sorusunun kenarından, köşesinden dolaşmışlar. Ve bu onları zaten ekip olarak bir araya getirdi. Bu değiş tokuş bağlamında da yine ev konusunu ele alan iki farklı iş ürettiler onlar. Yani işte Aslıhanlar gibi tek bir proje üreten ekipler de oldu iki şehirde. Ya da iki şehirde iki farklı proje üreten ekiplerde oldu. Bu biraz o ekiplerin arasındaki dinamiklere, ilgi alanlarına ya da e, İzmir'den Ayşegül Kaycıyla Mardin'den İmran Atasal tamamen farklı iki proje ürettiler. Ne konuları birbirine yakındı ne daha önce ürettikleri işlerle bağlantıları vardı. Onlar tamamen birbirleri için iki farklı bir iş ürettiler. Ayşegül İmran için İzmir'deki nefes alanlarını fotoğrafladı. ...insanların özellikle pandemi döneminde nefes almak için şehir içinde kaçtıkları yerleri fotoğrafladı. Bu, bu onun kişisel olarak çalışmak istediği bir konu değildi mesela. Diğer taraftan da İmran, Ayşegül için Mardin'de insanlar evlerinin duvarlarını nasıl dekore ediyor? Ya da işte geçmişe dair neleri evlerinin duvarlarında paylaşıyorlar başkaları için? Neleri görmek istiyor, göstermek istiyorlar hatıralarıyla ilgili? Onları fotoğrafladı insanların evlerine gidip, midyat merkezinde ya da köylerinde. Bu da İmran'ın kişisel olarak ilgi duyduğu bir konu değildi ama Ayşegül'ün ilgi duyduğu bir konu olarak onu fotoğrafladı tamamen. Evet yani generatif <gülüyor> kendi kendine türeten, kendinden kavramlar ve fikirler üreten bir projeden bahsetmiş olduk. değiş Okuş projesinden Konu açmışken Serdar Darendeliler ve Aslan güçlü bu akşam açıklayacak konumuzdu. Ee, söyleşi bitirmek durumundayız süre kısıtımızdan ötürü. Kısaca hatırlatayım Diyarbakır'dan, Bakırda, İstanbul'dan İstanbul'dan, ve İzmir'den, No 238 işbirliğinde ve Kültür için Alan desteğiyle e, Mayıs-Kasım 2021 arasında gerçekleşti değiş 9 projesi ve onun e, projenin sonuçları itibariyle bizden Aslan ve Serdar'la bir araya geldik. Evet, tamamlamak durumundayız kaydı. Şimdi tarif ettiğimiz projeyi, imalarından bahsettiğimiz projeyi dinleyicilerimiz nasıl görebilirler, nasıl izleyebilirler? Son olarak o teknik kısmı aktarmanızı isteyeceğim sizden Serdar. Bahsi geçti birkaç kere. Projedeğiştokuş.com adresinde sanatçıların ürettiği projeler ve akademisyen ya da araştırmacıların değiştokuş kavramına... Hayır kaleme aldıkları metinler var. Bunları bulabilirler, bütün işleri görebilirler, inceleyebilirler. Ayrıca küçük bir basılı yayın yaptık bir kartpostal seti. Bunu İzmir'de Duvar Kitabevi ve Karantina Mekan'dan, Diyarbakır'da Asa Bistro, Gabo ve VJG Ahmet'ten, Ankara'da K'dan, İstanbul'da ise Filbooks ve Art Artspace'ten edinebilirler bu kartpostal setini. Bir küçük böyle bir meraklandırıcı bir kartpostal seti. İşlerin tamamı tabii ki yok orada ama bir merak uyandıracak ve siteye girip orada işleri daha uzun zaman bakarak izleyecekleri ve metinleri okuyacakları bir yönlendirici olması için öyle bir kartpostal setimiz var. Harika. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak bir iki dakikamız var aslında. Genel olarak genel bir soru soracağım. Proje sizin için nelere ilham oldu? Aslan son sözü sana bırakarak. Belki e, bitirmek iyi olur diye düşündüm. E, nelere yol açtı? Mesela senin önünde yeni fikirler, yeni projeler e, var mı değiş e, hareket eden? Yani aslında değiş dokuştan önce de başladığımız bu kent ben biraz kent ve kent belli bireyle kentin ilişkisi üzerine çalışmalar yapıyorum. Ama özellikle de yani Mehmet Ali ile beraber çalışmamla birlikte değiş dokuş projesi kapsamında. Ee, daha da farklı bir şekilde kente bakmayı aslında öğrendim diyebilirim. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> nedenin de bakış açısı, i̇şte örnek veriyorum Serdar'la konuşmamızda da e, o şekilde yönlendirmeleriyle şimdi farklı bir e, proje e, üretmeye çalışıyorum. Yani devam ediyorum aslında. Yani benim işim e, burada ürettiğim evet. proje bitmedi. Hala devam ediyor. Harika. De doğru Serdar, doğru. sizin önünüz nasıl gözüküyor? Ee, yani değiş dokuşla ilgili çok Devam edecek bir planımız yok aslında. Şunu söyleyebilirim. Web sitesinin İngilizce ve Kürtçe versiyonları yayına girecek. Yani çok teknik bir şeyden bahsediyorum burada. Ee, ve Instagram hesabı bir şekilde aktif olarak kalmaya devam ediyor. Ama ileride ne olabilir? Onu henüz hani çok fazla düşünmedik de planlamadık açıkçası. Olsun. Biz takibinde oluruz zaten açık dergide. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Akşam. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.